Bismillahirrahmanirrahim Kıyamet Suresi Mekki surelerdendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birden 15'e kadar. Kıyamet gününe yemin ederim. Nedamet çeken nefse yemin ederim. İnsan zanneder mi ki biz onun kemiklerini bir araya toplayamayız evet biz parmak uçlarını bile düzeltmeye kalabiliriz fakat insan önündeykini yalanlamak ister de kıyamet gününü ne zamanmış diye sorar göz kamaştığında ay tutulduğunda güneş ve ay bir araya getirildiğinde o gün insan kaçacak yer nerede der Hayır, hiçbir sığınak yoktur. O gün herkesin duracağı yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün önde ve sonda ne yaptıysa insana bildirilir. Daha doğrusu insan kendi kendinin şahididir. Ama mazeretler sayıp gökse de. Evet, kıyamet gününden bahseden surelerden bir tanesi. Allah subhanahu ve teâlâ o şirk, küfür ehlinin, inatçı ehlinin Allah'ın verdiği bunca nimetleri görüp sırt çeviren, büyüklenen o insanların o gün kaçacak yerinin olmadığını, bu dehşetli günden yüz yüze geldiğinde kaçmak isteyeceğini ama kaçıp sığınacak Allah'tan başka bir yerin olmadığını haber veriyor 16'dan 25'e kadar onu acele etmen için dilini onunla beraber oynatma şüphesiz onu toplama ve okutma bize ait öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun okunuşunu dinle sonra şüphesiz onu açıklamak da bize ait hayır bilakis siz çabuk geçeni seversiniz ve ahireti bırakırsınız. Bir takım yüzler o gün parlayacak, Rablarına bakacaktır. Bir takım yüzler de o gün asık, bel kemiğinin kırılacağını anlar. Allah'ın Sübhanahu ve Teala bu ayetlerin baş tarafında Gibril gelip vahiy haber verdiğinde hemen dilini devreştirip bunu insanlara anlatmaya çalışmıyorsun ve onu kalbine nakşedip daha sonra da O'nun beyanını öğretecek biziz buyuruyor. Ve Rabbimiz Subhan-ı Kuvveti bahsederek bir takım yüzlerin asılacağını ve bel kemiğinin kırılacağını bu da fasıkların yüzüdür ki fiyamet günü bütün fasıkların yüzü asık olacağını buyuruyor. 26'dan 40'a kadar Dikkat edin köprücük kemiğine bir dayandığı zaman çağrı bulacak kim denir Ve ayrılık vaktinin geldiğini anlar Bacak da bacağı dolaşır O gün sevk yalnız vabbınadır İşte o Tasdik etmemiş Namazda kılmamıştı Fakat yalanlamış Yalanlamış yüz çevirmişti. Sonra da salına salına kendinden yana yana olanlara gitmişti. Yazıklar olsun sana yazıklar. Yine yazıklar olsun sana yazıklar. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan bir menü damlası değil miydi? Sonra kan pıhtısı olmuş, sonra onu insan biçimine koyup yaratmış ve düzeltmiştir ve ondan erkek dişi iki cins yaratmış şimdi o ölüleri diriltmeye kadir değil midir evet Rabbimiz sıhtan insana verdiği bu kadar nimet hatırlatıyor yaratılışına işaret ediyor ve bunları göre göre bile bile sırt çömen inkar eden o insanlara yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun diyerek kibirlice yürüyen kafirlere bir tehdit ve kuvvetli bir azap ihtarıdır Böyle yürümeye hakkın var seni yaratan ve yok eden yaratısını inkar ettin bu ifadesi istihza ve tehdittir. ve insanın kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır diyerek tekrar diriltileceği işaret ediyor ve şimdi o ölüleri diriltmeye kadir değil midir diyerek insanın ilk yaradılışına dikkat çekiyor. Allah subhanahu ve teala her şeyi yapmaya kadirdir. Allah inananların arasına bizleri de koysun ve bizi Müslüman olarak yaşatıp Müslüman olarak öldürsün. Elhamdülillah her